Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, amma baht. 11. Nauh, el-Nauh'ul-Hadi-Aşar, ve-Thani-Aşar, 11 ve 12. Nauh, el-Nasihu, el-Mensuhu, nasih ve mensuh meselesidir. Beytleri okumadan önce e, ulumul Kur'an'ın veya alet ilimlerinin umumen e, incelemiş olduğu nasih ve mensuh ne demektir? Önce ona bakalım. E, lugatta nesh iki anlama geliyor. Biri bir şeyi bir yerden bir yere nakletmek -naklu bir manası da bir şeyin bir şeyi gidermesi izale etmesi el izale manası var lugatta. Yani mesela biz dediğimiz zaman nesehatiş şemsu avrille, güneş gölgeyi nesxetti, yani güneş gölgeyi götürdü güneş geldiği zaman demiş oluyoruz. Veya biz demiş olduğumuz zaman nesxtu el kitabe, ben kitabı nesxettim, yani kitabı bir kitabı başka bir kitaba naklettim, kopyaladım e, diyoruz. İşte kitabın bir nushası, bir kopyası anlamında. Kullanıyoruz. Bu, lügattaki anlamı. Peki, şeriatta nesh ne anlama geliyor? Şeriatta nesh, sonradan gelen bir delilin önceden var olan bir delil ile sabit olan hükmü ortadan kaldırması anlamına geliyor. Arapçası da رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍ بِدَلِيلٍ مُتَرَاخٍ عَنْهُ Şer'i bir hükmün kendinden sonra gelen bir delille ortadan kaldırılması. رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍ بِدَلِيلٍ مُتَرَاخٍ عَنْهُ Yani ne demek oluyor bunun anlamı? Önce Allah bir hüküm indiriyor. Daha sonra başka bir delil, ondan sonra gelen bir delil, şer'i bir delil. Birinci delil ile sabit olmuş olan hükmün artık geçersiz olduğunu, hükmünün kalkmış olduğunu söylüyor. Peki bunun delili ne? Bakara suresindeki ayeti kerime مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْرِهَا biz bir ayeti nesk zaman veya unutturduğumuz zaman ya da ertelediğimiz zaman iki anlamda olur. Ondan daha hayırlısını veya onun bir benzerini getiririz. Nahl suresinde de Allah azze ve Celle demişti ki وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَهِ Biz bir ayeti bir ayetin yerine değiştirdiğimiz zaman demişti. Allah azze ve Celle. demek ki Allah bazen bazı ayetlerin yerini bazı ayetlerle değiştiriyor, bazı ayetleri unutturuyor veya bazı ayetlerin hükmünü ortadan kaldırıyor. Niçin peki Allah Azze ve Celle böyle bir şey yapıyor? Bu, O'nun bildiği kulları için bir hikmetten dolayıdır. Yani Allah Subhanahu ve Teala gözetmiş olduğu bazı hikmetlerden dolayı bazı hükümlerin kaldırır, O'nun yerine başka hükümler getirir. Bu çok çeşitli olabilir. Bu sebepler bazen Allah Azze ve Celle kullarını bir şeye alıştırmak ister. Tedriç dediğimiz yani bir defada onları zorlamak istemez. Onları zorlamak istemediğinden ötürü yavaş yavaş alıştıra alıştıra kademe kademe bir hükmü değiştirir. İçkinin haram kılınması gibi veya zekatın farz kılınması gibi Allah Azze ve Celle'nin tedricen bir hükmü değiştirmesi gibi. Bazen Allah kullarını imtihan etmek ister. Kimin Allah'ın emirlerine teslim olup olmadığını görmek ister. Ne gibi? ilk başta Allah'ın sizden sabırlı 20 kişi onlardan 200 kişiye bedeldir demesi Enfal suresinde. Daha sonra sizden 100 kişi onlardan 200 kişiye bedeldir. Yani 1'e 10 savaşmayı emretti önce. Sonra Allah bunu 1'e 2'ye düşürmüş oldu. Bunu niçin yaptı Allah? Evvela kullarından kimin Allah bir emirle onlara hükmettiğinde ona teslim olacağını, hiç kayıtsız şartsız Allah demişse doğrudur diyeceğini Allah azze görmek istedi. Sonra hemen zaten bunu kaldırmış oldu. Yani bazen Allah kullarını imtihan etmek ister. Necva ayeti gibi, sadaka ayeti gibi, mücadele suresindeki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا نَجْوَاكُمْ Ey iman edenler, Allah Resulü ile konuşmak, onunla sırlaşmak isterseniz, bu sıranızın önünde bir sadaka takdim ediniz dedi Allah Azze ve Celle. Sonra 13. ayet kelime yani bir sonraki ayet kelimeyle Allah Azze ve Celle bu hükmü kaldırmış olduğu kullarını imtihan etmiş oldu. Bazen Allah kullarına ağır olanı hafif yaparaktan onların üzerindeki rahmetini onlara göstermek ister. Yani ister ki kullar bunu görsünler. Mesela biraz önce verdiğim ayette olduğu gibi Allah önce sadaka istedi onlardan Necva ayetinde daha sonra bunu eşfaktum en tuqaddimu bayn yadaynecwakum sadakatın yoksa zor mu geldi dedi Allah. Her Allah Resulü konuşmanın öncesinden sadaka vermeniz dedi Allah ve kaldırdı bu hükmü. Neyi gösterdi burada Allah? Dileseydim dedi. Size böyle hükümler de indirebilirdim. Yani Allah'ın size vermiş olduğu her bir nimetin karşılığında sizden maddi olaraktan bir şeyler Allah için infak etmenizi de isteyebilirdim. Yani din böyle de olabilirdi. Ama ben böyle yapmadım. Sizin için kolaylaştırdım. Öyleyse var olanın kolay olduğunu bilin. Var olanın kendinize çok da sözle veya şeytani kuruntularla şeriat çok ağırmış, çok zormuş gibi kendinizi kandırmayın dedi. Allah Azze ve Celle bazen bunu bunu göstermek ister Allah. Veya bizim bilmediğimiz, düşünemediğimiz Allah'ın yanında olan bize kapalı kalan hikmetlerden ötürü Allah bazı nasları, hükümlerini sonradan kaldırabilir, nesk Şimdi bizim kitabımız ve bugün okumuş olduğumuz bütün alet ilimleriyle ilgili kitaplar nesk meselesini ele alırken şöyle ele alıyorlar. Muteakhirin ulemanın yanındaki nesk tanımına göre nesk'i anlatıyorlar. Yani biz bir nesk tanımı yaptık ne dedik? رَفْعُ حُكْمٍ bir delilin مُتَرَاخٍ عَنْهُ Şer'i bir hükmün kendinden sonra gelen bir delille hükmünün ortadan kaldırılmasıdır dedik. Bu mutaahirin ulemanın yanındaki nesk tanımı ve ıstılah bunun üzerine kurulmuş. Yani Fakat selef alimlerinin yanında nesk dedikleri zaman çok daha genel bir şeyi kastediyorlar. Yani bizim mesela bu şu son derslerimizde gördüğümüz am, has, mücmel, mübeyyen, mutlak, mukayyet, zahir, muevvel bütün bunların hepsine e, selef uleması nesh diyor. İster, yani yeter ki bir açıklama olsun, bir kayıt olsun veya şöyle söyleyeyim iki nas bir arada ele alınmadan anlam tam anlamıyla ortaya çıkmıyorsa bütün bu işlemlere nesh ediyorlar. Niye? Çünkü ikinci nas, birinci nasla yan yana geldiğinde ancak mesele anlaşılabiliyor. İkinci nas, birinci nası bir şekilde açıklıyor bir nevi uzuha kavuşturuyor. Bunların hepsine nesh diyorlar. Onun için hani biz bir şunu bileceğiz. Şu anki alet ilimlerinde ilimler tertip edildikten sonra okutulan nesh tamamen mutahhirinin yanında oluşmuş olan bir hükmün bir hükmü ortadan kaldırmasıdır. Buna diyorlar. Ama biz selefin lafızlarında, yani ilimler tertip edilmeden önce ilk üç neslin alimlerinde nesih ifadesini gördüğümüzde ona iyi tetkik etmemiz lazım. Taksise de nesih demiş olabilir. Mücmelin beyana kavuşturulmasına da nesih demiş olabilir. Mutlak bir nasın kayıt altına alınmasına da nesih demiş olabilir. Mesela örneğin bizim geçen derslerimizde tefsirin son dersinde görmüş olduğumuz ayeti kelime. Yani Bakara 284 285 286 değil mi? Lillahi ma fi's semavati ve ma fi'l ardı ve ente'budu ma fi enfusikum au tukhfuhu yahasibukum bihillah. Yerde gökte olan her şey Allah'ın. Gizleseniz de açığa çıkarsanız da Allah sizi onunla hesaba çeker. Onunla ilgili bir rivayet söylemiştik değil mi? Sahabe geldi, ey Allah'ın Resulü bu bize çok ağır geldi dedi. Peygamber de dedi ki siz İsrailoğulları gibi işitdik isyan etdik demeyin. İşitdik ve itaat ettik deyince Allah bu sefer Amenel Resulü'nün içerisindeki dua ifadelerini indirdi. Bukhari'de ve Müslim'de i̇bn Ömer ve Ebu Hureyre ikinci gelen ayetle birinci ayetin arasındaki münasebeti anlatırken Ebu Hureyre diyor ki fene evet. Allahu Allah bilinciyi nesk etti diyor. Peki burada bizim anladığımız anlamda velev ki hükmü kaldırsa bile tam anlamıyla bir nesk var mıdır burada? Yoktur. Çünkü biz ne demiştik? su izan yani iç dünyamızda olan suizandan gene mesulüs Allah katında şüpheden, şekten gene mesulüs Allah katında karar kılmış ve üzerine hüküm bina ettiğimiz vesveselerden gene mesulüs Allah katında o zaman burada usulen aslında teknik açısından ne var? Bir taksis var yani üst ayette in tubdu مَا فِي bir umumiyet var ma. nefislerinizde olanların tamamı يُحَاسِبْكُمْ <gülüyor> Allah onların hepsinden sizi imtihan eder. Burada umum var. Alttaki ayet-i kerime, bir sonraki gelen ayet-i kerimenin bu hükmün dışına çıkardıkları nedir? Karar kılmayan ve seseler. Yani geldi, sen onu hemen defettin. Bir düşünce geldi, üzerine hüküm bina etmedin. Yani su izanına dönüştürüp birine karşı tavır almadın mesela. Veya bir düşünce geldi, konuşmadın ve onunla amel etmedin. Bukhara ile Müslüman hadisini söylemiştik. O zaman bunlar çıktı izan kaldı mı? Kaldı. Kalpteki şüphe kaldı mı? Kaldı. Üzerine hüküm bina etmiş olduğumuz vesvese kaldı mı? Kaldı. O zaman burada ne yoktur? Burada bir nesh yoktur. Aslında burada bir taksis vardır. Ama selefin tamamı buna nesh demişlerdir. Taksise nesh demişler mesela. Veya gene mesela bir örnek daha söyleyeyim tefsirden. Abdullah İbni Abbas'ın yapmış olduğu bir tefsir. Nur suresinde. Allah azze ve celle Müslümanlara diyor ki 27. ayet kelimede: Ya la hatta tasta'nisu ve tusallimu Ey iman edenler, size ait olmayan evlerde ünsiyet oluşturacak izin almadan ve ehline selam vermeden o evlere girmeyin diyor Allah azze ve celle. Bütün evler buna dahil mi? Bize ait olmayan bütün evler buna dahil. <gülüyor> buyuten, gaira buyuti kum, buyuten. Ya lazina elmenulat tadkumu, buyuten. Buyuten ne kiremi? Ne kire. Hangi siyah da varit olmuş? Nehi siyahında varit olmuş. Ümumiyet ifade eden. Bir ayet değil, bir ayet sonra Allah Azze ve Celle bu sefer diyor ki 29. ayet kelimede, lâysa aleykum junahun, an tadkulu buyuten, gaira miskunetin, fiha sizin, içinde insanların oturmadığı ve size ait eşyaların bulunduğu evlere izinsiz, selamsız bir şekilde girmenizde hiçbir be iş yoktur." diyor. Peki Abdullah İbni Abbas ne diyor bu ayet-i kerimede? İkinci ayet, birinci ayet-i kerimeyi nesk, etti, nesk etti diyor. Peki bu bizim anladığımız anlamda bir nesk midir? Bak burada bir kayıt var çünkü. Allah ne dedi? Bu bir taksis. Bütün evlere girmeme yasağı hala umumiyet üzerine. İki sureti Allah çıkardı buradan. Kimsenin yaşamadığı harabe evler veya bu hani köylerde falan vardır. İnsanlar evlerin yan tarafında bir yer daha yaparlar ya da mağaralara götürürler şey koyarlar. Peynirlerini, badlarını bozulmasın diye dolap yokken oraya koyarlar. Bizim metağımızın olduğu yerlere girmemizde bizim için bir iş yoktur diyor Allah Azze ve Celle. İki suret çıktı. Kalanlar hepsi tekrardan nehi geçerli mi? Geçerli. Buna ne diyoruz teknik anlamda? Biz taksis diyoruz. Ama Abdullah İbni Abbas buna nesk diyor. Demek ki özellikle tefsir okurken, hususen tefsir okurken veya hadislerle ilgili, fıkıhla ilgili bir şey okuduğumuzda, ilk üç neslin alimlerine bir şey nispet ediliyor ve bu nesk adı altında yapılıyorsa, bu bizim anladığımız anlamdaki nesk değildir. Taksis olabilir, takid olabilir, Tebiin olabilir mücmelin beyanı olabilir buna dikkat edeceğiz sadece diyelim evet dedi ki 121. beyt okuyorum kem sannefu fi zeyni min esferi ve işteharat fî dâkmi vel iktâri kem sannefu fi zeyni min esferi ve işteharat fî dâkmi vel iktâri kem sannefu bu kem burada çokluk için ne kadar da çok tasnif ettiler yazdılar Fi <gülüyor> zeyni bu ikisinde bu zani aslında e, ismi işaretin zanisi fi geldiği için başına zeyni olmuş başında ha bir yok yani fi hazeyni demek istiyor min esferi kitap hatırlarsanız biz demiştik sifrun e, esferun sifrunun çoğulu büyük şeyler büyük büyük levhaların olduğu kitaplar kem nefufi fi zeyni min esferi ve ve meşhur olmuştur fi ddakmi büyüklükte ve çoklukta. Bakın bir şeyin hacim olarak büyüklüğünü ifade etmek için kullanılıyor. Yani anlatmak istediği alimler bu ilimde çok fazla şey yazdılar. Bu ilimde çok fazla kitap yazdılar ve bu kitaplar hem büyüklükte hem de çoklukta meşhur oldu diyor. Daha ilk nesilden başlamak üzere birçok alim nasih mensuk konusunda kitap Yazılar. İlk yazılan kitaplar da Hicri yüzlerde yazılmış. Daha önce de söylemiştik. İbn-i Şeha Zuhri'nin El-Nasih ve el gibi. Ondan sonra Ebu Ubeyd, Kasım İbni Selam'ın El-Nasih ve gibi. Mesela e, ondan sonra İmam İbnül Cevzi'nin Nasih-Mensuh hakkında yazmış olduğu kitap gibi. İlâ ilk dönemden başlamak üzere. Yani İmam Mâli'nin hocası olan e, İmam Zuhri bile Nasih-Mensuh konusunda kitap كتاب فرمش دورك وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل min ayeti'l-adeti la yahillu lakin nisa'u sahbi feehin naklu demiş. Bu 122 ve 123. beyitler. Ve nasihun nash-ı olan delil min ba'di mansuhin ateh. Nesh edilmiş olan delilden sonra gelmiştir. Ve nasihun nash-ı delil min ba'di mansuhin nesh edilmiş olan delilden ateh sonra gelmiştir tertib olun tertip yönünden yani Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman diyor nesh delil her zaman neskeden delilden sonra gelir ne yönünden tertip yönünden mesela mensuh Bakara'daysa nasih Ali İmran'da gelir bu şekilde illa istisnası nedir peki bunun <gülüyor> sabit olanlardır yani bir iki tane örnek var onlar da sabittir mensuh e, sonra gelmiştir nesk olan önce gelmiştir. Peki nedir bu sabit olan deliller? Bir, min ayetil iddeti iddet ayetidir. Birincisi iddet ayetidir diyor. İkincisi, Ahzab suresindeki e, sana kadınlar helal olmaz ayetidir. صحة, sahih olmuştur fihi onda en naklu nakil. Yani ne demek? Seleften birileri demiştir ki bu ayet nasıktır, bu ayette mensuktur. Bu konuda elimizde nakil var. Fakat e aslan dışına çıkan şey nedir? Nasih önce gelmiştir, mensuh sonra gelmiştir. Bunu söylüyor. Bu iki tane beytin umumen anlatmak istemiş olduğu mesela bir kaideyi anlatmak istiyor. Umumen neshedici delil neskedilmiş olan delilden tertip yönünden Kur'an'da sonra gelir. Fakat bunun istisnası vardır. Nedir bunun istisnası? Peki iki tane ayettir. Bir Bakara Suresi'ndeki iddet ayeti kelimeleridir. Kocası Ölmüş olan kadının iddeti meselesidir. Allah Azze ve Celle 234. ayet-i kerimede diyor ki وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ عَشُرٍ وَعَشْرًا Ölüp geride kadın bırakanlar o kadınların iddeti 4 ay 10 gündür diyor. Bu kaçıncı ayet? 234. 240. ayette Allah ne diyor? Ayet-i kerimede Azze ve Celle وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا وَسِيَّةً لِي اَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجِ Sizden ölüp de geride kadın bırakanlara Allah'ın bir vasiyeti olarak bir yıl boyunca onları faydalandırsınlar ve evlerinden çıkarmasınlar ee, diyor. Şimdi cumhur ulemaya göre 234. ayet-i kerimedeki hüküm 240. ayet-i kerimedeki hükmü nesk 234. hüküm neydi? 4 ay 10 gün. Diğerinde neydi? Bir yıl. Diyorlar ilk yıl zamanlarda bir yıldı. Bir kadının kocası vefat ettiğinde kendi evinde kalıp o evden faydalanması bir yıldı. İkinci, e, sonra ikinci hükümüne geldi, dört ay on günle Allah bunu bir şey altına aldı. Zapt etti, tam net bir şekilde bunu belirlemiş oldu diyorlar. Normalde nasıl olması lazımdı? 234'ün 240'tan sonra gelmesi lazımdı ki nasih suhtan sonra gelmiş olsun ama biz tefsiri yaparken ne demiştik hatırlarsanız racih olan bu bir nesk değil demiştik bu hüküm hala bakidir burada ortada bir nesk yoktur yani 4 ay 10 gün minimum olandır asgari haddir ama sen diliyorsan bir, bir yıl boyunca da Allah'ın vasiyetini yerine getirmek için o kadını evde tutabilirsin zaten bu bir tavsiyedir bu bir emir değildir. Allah Azze ve Celle'nin yapmış olduğu bir tavsiyedir demiştik. Ama bunu nesk kabul eden alimlere göre bu neyin örneğidir? Nasih'in mensuhtan önce geldiği istisnanın örneğidir. Peki diğer örnek ne? Peygamberimizin evlilik ahkamını düzenleyen Ahzab suresi 50 ve 52. ayeti kelimeler. Şimdi Ahzab suresi 50. ayeti kerimede diyor ki Ya eyyühe nebiyyü İnnâ ahlalnâ leke ezvâcekellâti âteyte ucurahunne Ey nebi Mehirlerini verdiğin kadınlarla nikahlanmanı bir sana helal kıldık diyor. Allah sonra devam ediyor ama biz bu ayet-i kerimede. Peki 52. ayet-i kerimede ne diyor Allah? Diyor ki, لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ Bundan sonra senin bir kadınla nikahlanman artık caiz değildir. Velev ki sen, onlar senin hoşuna gitse bile illa مَا مَلَكَتْ يَمِنُكَ yani cariye Alman müstesna diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi ne yaptı? <gülüyor> Birinci ayet yani 50 ayet Peygamber'in mehlini verdiği müddetçe istediği bir kadınla evlenmesini meşru kıldı. Elli ikinci ayet ne dedi? Bundan sonra cariye dışında artık sen evlenemezsin dedi. Şimdi biz biliyoruz ki elli ikinci ayeti de Allah Rasulü artık şey yaptı. şey bitti başka bir kadınla evlenmesi bu ayet-i indikten sonra bitmiş oldu 52. ayette. Sonra 50. ayet-i kerimede ise Allah umumen buna şey yapmıştı, izin vermişti. Peki ne oldu burada? Neshedici olan delil, neshedilmiş olan delilden önce gelmiş oldu dedik. O zaman bu örnek yanlış bir örnek olmuş oldu. Doğru mu? Bu örnek tamam 52. ayet 50 52 evet. Sonra bu geliyor ya <gülüyor> Enhelenakez Tabi bu önce geliyor, değil mi? Bir sayfanın son ayeti zaten, öbürü sayfanın başındaki ayet değil, bir sonraki ayet kerime doğru. Bu örnek olmamış oldu. Birinci o zaman şöyle diyebiliriz, birinci vermiş olduğu örnek, birinci verdiği örnek, ee, ihtilaflı bir mesele, ama cumhura göre doğru. Neskh meselesi, ama ikinci vermiş olduğu şey, ikinci vermiş olduğu örnek, e, bu normalde neskedici mensuh olandan sonra sonra gelmiş. Evet. 124. beyt. Ha tabii şunu da e, söyleyelim. Bu iki beytle alakalı. Bunun bir önemi var mı? Bir önemi yok bunun. Yani neskeden önce gelmiş, mensuk sonra e, mensuk sonra gelmiş. E, bunun hiçbir şey yok. Hiçbir etkisi yok şeyin üzerine. Nasr'ın üzerine bir etkisi yok. Çünkü ayetlerin tertibi nızul sırasına göre değil. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz Bakara suresiyle başlıyoruz Kur'an-ı Kerim'e Bakara suresi medeni medeni bir sure. Yani Kur'an'ın tertibinin nüzule riayet edilmediği için bu konuda ondan dolayı bunun nesx üzerine bir etkisi söz konusu değil. 124. beyit ise nesk'in çeşitlerini anlatan bir beyt. Diyor ki: ve neshu lil-hukmi ev't-tilava ev lehuma ka-ayetir-rızaa." ven lil-hukmi evt وَالنَسْخُوا نَسْخُ لِلْحُكْمِ Ya sadece hükmedir, اَيُتِّلَاهَا ya da sadece tilavetedir, اَوَّهُمَا veya her ikisinedir, كَاَيَةً رَدَاءَ رَدَاءَ yani emzirme ayetinde olduğu gibi. Nesh, alimler neshi üç çeşide ayırmışlar. Demişler ki birincisi, bizim kitabımıza da söylemiş olduğu e, gibi, ayetin lafızının kaldığı, fakat hükmünün neskedilmiş olduğu e, kısımlar yani ayet şeyde var kitapta var ama hükmü nesx edilmiş buna ne deniyor nesxul hükm deniyor hükmün neskedilmesi deniyor mesela buna neyi örnek verebiliriz yukarıda verdiği örneği bunun için kullanabiliriz Bakara suresi 240. ayetin 234. ayetin 240. ayeti nesketini söyleyen cumhur ulemaya göre 240'daki hüküm nesk edilmiştir. Ama ayet Kur'an-ı Kerim'in içerisindedir. Ve biz bu ayeti e, okuyoruz hala. Mesela şey gitmiş, hüküm gitmiş, şey içki. Ayetlerini buna örnek verebiliriz. Mesela yani içkiyle ilgili e, içkinin haram kılınmasına kadar içkiyle ilgili varit olmuş olan nasların hükmü kalktı. Mesela şimdi biri diyebilir mi? La takrabu salata ve entum sukara sadece içki namaz vakitlerinde yasaktır diyebilir mi şu anda? Diyemez. E niye? Çünkü bunun hükmü kaldırılmış. İşçi her da haram durumda. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerime hala baki olaraktan duruyor. Veya Musabara ayeti diye meşhur olan ayet-i kerime, yani Enfal Suresi'nden söylediğimiz 65-66. ayet-i kerimeler. E, ilk başta Müslümanlardan bir kişinin kafirlerden 10 kişiye bedel olması, sonra bunun bire 2 şeklinde değiştirilmesi ayet, yani 65. ayet-i kerime hala mushafta duruyor yerinde ama hükmü geçerli değil bunun. Peki niye Allah böyle yapar? Bunun tabii ki bizim bilebileceğimiz bazı hikmetleri vardır. Mesela ne gibi? Bir rahmetini insanlara ızhar etmek gibi. Eğer o ayetler Kur'an-ı Kerim'de olmasa biz neyin neyi kaldırdığını, Allah'ın ümmete neyi hafifleştirdiğini, nerede merhamet ettiğini bilmeyecektik. Ama bugün biz hikayeti beraber okuduğumuzda önce böyle zor olduğunu, sonra ortadan kaldırıldığını biliyoruz. Allah rahmetini ızhar etmek ister. İki, Kur'an okunduğu zaman bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de olduğunda ecri arttırır. Yani kişi onları okudukça e, her harfine on sevap Allah vaat ettiğinden dolayı kişi Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda bunun ecrini alır. İkincisi neydi? Ayet tilave veya tilavet. Burada da kast edilen şey şu, ayet-i kerimenin e, resmi yani Kur'an-ı Kerim'de ayet yoktur. Ayet nesk edilmiştir ama hükmü hükmü geçerlidir. Ne gibi mesela zina eden evli insanların rejim edilmesi gibi. El-şeyhu ve şeyhatu izazen ya fercumuhuma. Yani yaşı büyük kastedilen tabi evli erkek ve evli kadın zina ettikleri takdirde onları recm edin. Bugün biz Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet görmüyoruz. Bu ayet-i kerime kaldırıldı. Fakat bunun hükmü hala geçerlidir. Peki bu niye olur? Böyle bir şey imtihan için. Yani bunun olmasının gerekçesi imtihandır. Çünkü Allah kullarına emrettiği her konuda kullarını imtihan eder. Mesela örnek veriyoruz. Allah bir kulu imtihan etmek istediğinde ona mal veriyor. Sonra onu zekatla Vazifeli kılıyor. Bu zekatın e, meşru kılınmasının birçok hikmeti var. Ama bir tanesinin biz ne olduğunu biliyoruz. Kişiye taallık eden yönü kişinin o madda Allah'ın hakkını gözetip gözetmeyeceğini bilmektir. Şimdi Allah müminlerin Resul'e itaat etmesini onlara farz kılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Resul'e itaat Allah'a itaat gibidir demiştir. Şimdi Allah Azze ve Celle bakıyor. Resul'ünün dilinden kullarına emrettiğini Kur'an-ı Kerim'de olmadığında itaat edecekler mi? Yoksa itaat etmeyecekler mi? Allah Azze ve Celle bunu görmek istiyor. Bu da bir imtihan e, vesilesidir. Üçüncüsü ise ne dedi? اَوْ لَهُمَا her ikisine beraberdir. Yani hem hüküm ortadan kaldırılmış olur, hem de tilaveti ortadan kaldırılmış olur. Neyi örnek verdi burada? كَآيَةِ رَضَاعَ Rada'a ayetinde olduğu gibi dedi. Rada'a ayetinden kast edilen İmam-ı Ayşe annemizden rivayet etmiş olduğu hadisi şeriftir. Ayşe annemiz diyor ki ilk kâne fîme unzile aşru rada'atin ma'lûmâtin yuharrimne thumme nusika ilâ khamsin ma'lûmât ilk İslam'da indirilen on tane bilinen emzirmenin haram kıldığıydı. Yani bir çocuk bir kadından on tane emerse eğer artık onun çocuğu gibidir aralarından nesep bagıyla oluşan mahremiyet oluşur. İlk başta böyleydi dedi. Şu an var mı böyle bir ayet Kur'an-ı Kerim'de? Yok. Peki bu hüküm var mı? Hayır. Sonra diyor bu beşe değiştirildi. Ama şu an beş yani bir çocuk bir kadından beş defa doyuncaya kadar süt emer ise 5 ayrı kere emer ise mahremiyet balığı oluşuyor aralarında. Demek ki o İslam'ın ilk yıllarında indirilen on hem hükmü gitmiş hem de tilavet olarak da bugün Kur'an-ı Kerim'de yok. Bu da ikisinin örneğidir dediği el-nav'u evet. <gülüyor> f ve r-rabi'i aşar on, ve dördüncü kısımlar el-ma'mulu bihi muddeten muayyeneten belli bir müddet kendisiyle amel edilenler ve amile bihi ve tek bir kişinin kendisiyle amel ettiği aslında bu yani bu on üç ve on dört dediği kısım yukarının meselesi bu nesh ile alakalı bir konu Şimdi nesk normalde çok tafsilatlı bir konu. Nesk meselesi. Lakin bu format nesk'ın tafsilatına uygun bir format değil. Daha iyi bunun anlaşılmasının yeri neresidir? Usulü fıkıhtır. Yani bu konuyu tafsilatlı bir şekilde adalan usulü fıkıhtır. Ama şunu bilin 13 ve 14. çeşitler aslında yukarının konusu. Fakat bunun başka bir ciheti göz önünde bulundurup ayırdı. Ne dedi? Belli bir zaman kendisiyle şey edilenler, amel edilenler. E her mensuh böyledir. Önce hüküm iner. Bir müddet kendisiyle amel edilir. Sonra ortadan ortadan kaldırılır e, bu hüküm. 125-126'yı okuyorum. Ke âyetin necve elleti lem ya'meli minhum biha muznezelet illa ali Ke âyetin necve elleti lem ya'meli minhum biha muznezelet illa ali 126'yı okuyorum. Vesaaten kad bekiyet temama ve kîle lâ bel 10 eyyame ve sa'ate kad baqiyat tamam ve kîle lâ bel 10 eyyame ke ayet-i necve ayetinde olduğu gibi diyor elletî o necve ayeti ki lem ya'meli onunla amel etmedi minhum onlardan yani sahabeden muz nezele indirildiğinden beri amel etmedi illâ Ali sadece Ali amel etti onunla وَسَاعَةً Bir saat. قَدْ بَقِيَتْ tamamı, yani tamam olarak bu hüküm bir saat kaldı, sonra kaldırıldı diyor. وَقِيْلَ denildi ki بَلْعَشْرَةً اَيَّمَةً Yani on gün diyenler de oldu, on gün kaldı, sonra Allah azze ve celle bunun hükmünü kaldırdı diyor. Bu dediğimiz gibi mensuhun çeşitlerinden bir tanesi hangi kısmına giriyor? Hükmün kaldırıldığı, tilavetin baki olduğu kısma dahil bu aslında. Bu mücadele suresi 12 ve 13. ayet-i kerimeler. Necva ayeti diye bildiğimiz ayetler. Bu ayetlerde Allah ne diyor? Biraz önce okumuştum ayet-i kerimeyi. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا جُوَاكُمْ صَدَقَةً خَيْرٌ Ey iman edenler! Peygamberle konuşmak istediğinizde, özel bir konu yakınlaşıp sır şeklinde sessizce konuşmak istediğinizde bu konuşmanızın öncesinde bir sadaka verin diyor Allah. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temiz olandır diyor. 13. ayette ise Allah diyor ki eşfaktum en tuqaddimu beyne yadaynecuwakum sadaka sadakat. Siz bu konuşmanızın önünde böyle bir sadaka vermek size şey mi geldi? Hani zor mu geldi? Sıkıldınız mı bundan? diyor Allah. Ee, yapamazsanız eğer Allah sizin tövbelerinizi kabul etmiştir o zaman zekat namaz kılın zekat verin diye ayet-i kerime devam ediyor. Bu ne bu ayet-i kerime? Şu İbni Abbas diyor ki insanlar Allah Resulüne soru, soracağız derken işte özel bir meselem var konuşmak istiyorum derken Allah Resulü çok sıkmaya başladılar. Yani her e, konuşmak isteyen sürekli Allah Resulünü kenara çekiyor benim seninle konuşmak istediğim bir konu var diyor. Artık Allah Resulü bunaldı. Yani çok ağır geldi ona diyor. Allah da Resulü ile konuşmanın aslında öyle basit bir şey olmadığını yani bunun için bir şeyler yapmaları gerektiğini gösterdi ve bu ayet kelimeyi indirdi. Ne oldu bu ayet inince? Bu sefer özel, gerçekten önemli bir meselesi olanlar Allah Resulü'ne geldiler. Yani adamın, şimdi düşünüyor adam para vereceğim kimse boş konuşmak için para da vermek istemez. En iyisi bakıyor adam düşünüyor ben işim gücüm varsa ''Onun için gideyim Allah Rasulü'nün yanına.'' diyor. ''Allah Rasulü'nün yükünü kaldırdı.'' diyor. Bir nüzul sebebine göre de zengin olan insanlar, İslam'a yardım eden insanlar genelde Allah Rasulü'nün etrafını çerçeveliyorlar. Sürekli onu meşgul ediyorlar. Ee, fakir olan Müslümanlara da bu durum çok, şey geliyor, çok ağır e, geliyor. Allah Azze ve Celle de bir ayet-i indirip e, herkesi Allah Rasulü'nün etrafından uzaklaştırıyor. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem böylece rahatlatmış oluyor. Ama biz şunu biliyoruz, yani bu konuyla alakalı olarak şunu söyleyebiliriz. Ee, bunu çünkü yaşıyoruz. Ee, ve bugün topluma Allah Resulü'nün dinini anlatan, Allah Resulü'nün dininin davetçisi olan herkesin ortak şikayetidir bu durum. Bazen insanlar gerçekten yani sizi bir saat, iki saat meşgul ederler. Ama sonra düşündüğünüzde ben bu adam beni meşgul etti. iki saat ne oldu yani? hani Benim ona ne faydam oldu? Hiçbir şey yoktur yani. Adam konuşur, konuşur, konuşur. Ee, bir şey yok, bir faydası yok. Bazı insanlar vardır, önemsenmek isterler. Sırf önemsenmek istediklerinden dolayı e, toplum içinde önemli kabul edilen insanlarla böyle özel oturmak, özel konuşmak isterler. Bazı insanlar e, vardır, misal başkalarına prim yapabilmek adına Toplum içinde önemli insanlara yakın durmak hani ben ondan görüştüm, onunla oturdum vesaire e, demek isterler. Tabii bunların hepsi işi gücü olan daha faydalı işlerle meşgul olan insanı sıkar, e, bunaltır. E, bir şey de yapamaz, bir şey de diyemez e, şeylere insanlara. Allah Azze ve Celle burada aslında bir edep öğreti ki daha önce Maide suresinden de hani bir vesileyle konuşmuştuk hatırlarsanız soru sormanın yasaklanması da e, böyle. Çünkü önü açıldığı zaman İnsanlar bazen boş, boş konuşmak için de soru soruyorlar ve hatta bu artık öyle bir noktaya geliyor ki bazen yani insanı helak edecek soruları bile insanlar soruyorlar. Hiçbir üzerine hüküm bina edilmeyecek veya sorulup konuşula konuşula bir şeyin haram olduğunu ortaya çıkaracak İslam'daki en büyük cürüm ede bile ince elemek, sık dokunmak meselelerin içerisine girmek yapan adam bunu hassasiyet zannediyor. Oysa bu şeytanın insana avucunu alıp Onunla şey yapması, onunla oynamasından başka bir şey değil. Sonra, sonra, sonra, sonra üstüne gide gide bir meseleyi sonunda haram yapıyor adam. Yani mesele haram olabilir. Ama haramlığı çok kapalı bir konu olduğu için veya işte yasak ciheti çok kapalı olduğundan dolayı açığa çıkmıyor. Ama biri hassasiyet adına bunun üzerine gide, gide, gide, gide ha, burada bak böyle bir şey varmış denip bunu kimse yapmasına dönüşüyor. Bu Allah bunların önünü kapatabilmek Adına bir de düşün, o toplumda herkes samimi de değildi. Münafık da vardı, Yahudi de vardı, bunu kullanan insanlar da vardı. Allah böyle bir hüküm indirdi. Hüküm indirince Allah, insanlar Allah Resulü'nden uzaklaştılar. Ee, bu Ali radıyallahu anh'tan Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis var. Bu Ali'den başkası amel etmedi dediği bu Ali radıyallahu anh'ın sözü. Bu ayet indiğinde diyor, benim bir dinarım vardı. Dinarım vardı. Götürdüm onu 10 on dirheme bozdurdum. Veya tam tersi de olabilir. Yanlış söylüyor olabilirim. Ee, sonra diyor her Allah Resulüne bir şey sormak istediğimde bir tanesini tasadduk ettim. Allah Resulüne bir şey sordum. Ve bu ayet indiğinde benden başka hiç kimse bu ayetle amel etmedi. Benden sonra da hiç kimse bu ayetle amel edemeyecek diyor. Çünkü ayet-i hükmü kaldırılmış oluyor. Bu da dediğim gibi neshe e, örnek olarak verebileceğimiz örneklerden bir tanesi. Buraya kadar benim anlatamadığım veya sizlerin e, anlamadığı bir konu var mıdır? Tamam. Waakhiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alameen.